فنشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Değerli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizin mevzusu Allahu Teala'nın sevdiği ameller ve sevdiği kurlar, Allahu Teala'nın edip nefret ettiği ameller ve gazap ettiği kurlar. İnşallah bunu nakletmeye, anlatmaya çalışacağız. Allah'u Azze ve Celle bizleri sevdiği kullarından ve sevdiği amel sahiplerinden kılsın. Amin. Değerli kardeşlerim bu konuyu İbni Kayyım Rahimullah şeytanın tuzaklarında işlemiş. Tabi farklı yerlerden farklı kitaplardan da biraz daha toplayarak böyle bir konu çıktı ortaya. Allahu Teala'nın sevdiği ameller ve sevdiği kullar. Allah Teala'nın buğzettiği ameller ve gazap ettiği kullar. Yani biz şimdi kendimize soralım. Acaba Allahu Teala bizi seviyor mu? Biz de Rabbimizi seviyor muyuz? Bu sevginin içini doldurduğumuzda bunun içeriği nedir? Bunun üzerine durmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, Allahu Azza ve Celle peygamberine itaat edilmesini çok sever ve o kullarını da sever. Onun için kitabında قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ ve اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّهِيمُ De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. İbni Kesir'de bu ayeti kerimenin tefsiri şu, şu şekilde anlatılıyor. Bedevilerden yani köylülerden bir takım insanlar geliyorlar. Diyorlar ki biz Rabbimizi çok seviyoruz, taparcasına seviyoruz. Allahu azze ve celle bu ayeti indiriyor. Kul de ki in kuntum tuhibbun Allaha eğer Allah'ı seviyorsanız fetbeuni bana tabi olun, itaat edin ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Yani sevgi kelimesi kuru bir iddiadan ibaret değil ya da sözle sarf edeceğin şey değildir. Sevgi itaattir Allahu azze ve celle Resuluna itaat edilmesini çok seviyor İtaat eden kullarını da çok seviyor değerli kardeşlerim birinci ayet bu ve ey Muhammed ki, babalarınız oğullarınız kardeşleriniz eşleriniz kabileriniz elde ettiğiniz mallar kesat gitmesinden korktuğunuz ticaretiniz ve hoşlanmadığınız evler hoşlandığınız evler eğer sizi Allah size Allah'a ve Resulundan daha sevimli geliyorsa Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyiniz. Bu ayeti kerime tevbe suresi 24 bunun tefsirinde de diyor ki malınız mülkünüz ticaretiniz eviniz barkınız. Değer verdiğiniz işiniz kavminiz sizi Allah'ın emirlerinden Allah'a asi olmaya sebep oluyorsa Allah'ın emirlerinden geri bırakıyorsa o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyiniz diyor. Değerli kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sevgiyi itaati sahabe o kadar güzel anlamış ki o kadar mükemmel anlamış ki bu insanların Resul'a karşı itaatine bakınız. Bir seriyeden savaştan dönen sahabe e, dört halife de orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Ebu Bekir Ömer ordunun önünde dönüyorlar Medine'ye doğru. Bir kadının annesi, e, eşi oğlu amcası dayısı şehit düşmüş. İki oğlu e, eşi amcası ve dayısı şehit düşmüş. Kadını Ömer görünce Kendisi bir kişinin arkasına geçiyor. Öndeki bu Bekir kadını görünce o da onun arkasına geçiyor. O onun o onun arkasına geçer derken Allah'ın Resulü ile baş başa kalıyor kadın. Değerli kardeşlerim şu itaati bir anlamaya çalışalım. Kadın diyor ki ey Allah'ın Resulü söyle benim eşim, oğullarım, akrabalarım şehit düştüyse ben bahtiyar bir kadınım. Ve dünyada mutlu olacak bir kadınım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam küt ediyor ve tekrar soruyor ey Allah Resulü söyle eğer eşim, oğullarım, akrabalarım şehit düştüyse ben bahtiyar bir kadınım ve dünyada bugün benim üzerime açılan hiçbir hayırlı gün yoktur. Bugünkü kadar hayırlı bir gün yoktur yahut da bugün güneşin benim üzerime doğduğundan daha hayırlı bir insan yoktur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ey kadın sevin diyor. Eşin, çocukların ve akrabaların şehit oldu. Bunun üzerine de değerli kardeşlerim, feracesiyle yüzünü kapatmaya çalışıyor hala. Zaten kapalı ama iyice kapatmaya çalışıyor. Ömer diyor ki, ey kadın, bütün soyunu kaybetmişken diyor, hala feraceyi mi örtünüyorsun? Ey Ömer diyor, ben şehit annesi, şehit eşiyim. Ben İffet ve namusumu kaybetmedim ancak ailemi kaybettim ve onlar şehit oldu diyor. Subhanallah şu kadına bakın evlatlarını eşini akrabalarını kaybeden ama Resul'a itaatine bakın. Yine bir rivayette değerli kardeşlerim sahabeler çok hezimete uğratılıyor kafirler tarafından şehit ediliyor. Ve sahabelerden bazıları ki yine bu kadının oğlu da bunların içerisinde parçalanıyor. Oradan kadın suratla geliyor orduya taraf bu cenk olunan yere doğru sahabe diyor ki onun cüssesinden benim annemin olduğunu anladım diyor ve anneme doğru koştum Allah Resulü dedi ki o kadını durdurun ben diyor anneme doğru koşunca yaklaştığımda diyor göğsüme böyle elini bir vurdu diyor beni kenara itti anneciğim dur dur diye bağırdım diyor. Ey evladım diyor nasıl durayım ki bu hal başıma gelmişken diyor. Ey anam Allah'ın Resulü durmanı emretti dedim diyor. Ve annem diyor olduğu yerde durdu diyor. Bakın parçalanan evladına doğru koşan anne. Ey anneciğim Allah'ın Resulü emretti deyince olduğu yerde duruyor değerli kardeşlerim. Ve daha buna benzer birçok örnekler. Habbap kısası. Zinnur'a kısası ve bunlar sahih rivayetler. O kadar işkence görüyorlar ki en yakınından bildiğiniz ilk şehit düşen Sümeyye ailesi. Bunların Resul'a itaatine bakınız. Allah'u Azza ve Celle Resul'a itaati ve Resul'a itaat eden kullarını çok seviyor. Ve diyor ki onlar da beni seviyor. Bunu yapan kulların. Rabbini sevdiğini, Rabbi de onları sevdiğini söylüyor değerli kardeşlerim. Birincisi Allah'ın sevdiği ameller, Resul'a itaat değerli kardeşlerim. Yine bir hadisi şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben kendisine anasından, babasından, bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça tam iman etmiş sayılmazlar. Yine karde gelen bir rivayette, Arzusu isteği bizim getirdiklerimize tabi olmadıkça hiçbiriniz tam iman etmiş olmazsınız diyor. Değerli kardeşlerim Arafat'ta bir mevzu olduğunda sahabe diyor ki İbni Ömer'e baban Ömer'den bunu duymadık diyor. İbni Ömer diyor ki babam Ömer kim oluyor ki diyor. Babası Ömer kim? İkinci halife Allah'ın Resulü benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelirdi diyor. Adalet timsali, adalet sembolü ve kıyamete kadar adı anılacak halife ve aşarıyı mübeşşer eden. Böyle bir kişiye bile İbni Ömer, babam Ömer kim ki? Neden bunu söyledi? Allah'ın Resulü'nün emri yanında babam Ömer kim ki ey adam diyor. Resulun emri bu diyor. Onun için değerli kardeşlerim bu sahabe, Resul'a itaatin, Allah'ı sevmek, Allah'ın da o kulu sevmesini o kadar yakinen anlamışlar ki hiçbir sözü, davranışı Resul'un sözünün üzerine geçirmiyorlar değerli kardeşlerim. Bakınız hiç bu yönüyle bakmamışızdır. Allah'ın kulunu sevmesinde ikinci kural değerli kardeşlerim, ikinci yol müminin mümini Allah için sevmesi. Adamın birisi. Bu hadisi hiç bu yönüyle düşündük mü bakın. Alimler, ilim ehli hadislerden çok güzel istinbatlar çıkarırlar. Diyor ki, müminin mümini sevmesi, Allah için sevmesi farz. Bundan daha fazla kişiye kazandırdığı şeyse Allah'ın da kulu sevmesini gerektiriyor. Adamın birisi bir başka köyde olan kardeşini ziyaret etmeye gidiyor. Meleğin birisini Rabbül Alemin yola indiriyor. Melek: "Ey adam nereye gidiyorsun?" diyor. felan köyde kardeşimi ziyaret etmek istiyorum." "Senin bundan bir menfaatin, bir çıkarın var mıdır?" "Hayır, sade Allah rızası için ziyaret etmeye gidiyorum." Tekrar soruyor. Tekrar aynı şeyi söylüyor. Üç kez bu tekrarlanınca diyor ki melek: "Ben Allah'ın senin üzerine, önüne gönderdiği bir meleğim, minadiyim, haberciyim." Allahu Azza ve Celle buyurdu ki birbirlerini benim rızam için sevenlere benim affım, rahmetim onların üzerine vacip oldu diyor. Benim sevgim onların üzerine vacip oldu diyor. Değerli kardeşlerim bakınız müminin mümini Allah rızası için sevmesi teşvik edilmişken bir de daha değerli bir şeyle doldurulmuş. benim falan kardeşim beni sevmesen o olur ki. Böyle bir söze fırsat vermemek için de sen onu o da seni Allah için severseniz Allah da sizi sever. Ve sizin için rahmeti, mağfireti vacip olur diyor. Yani farz olur. Değerli kardeşlerim bundan dolayı bir mümini Allah'ın rızası için sevmenin alemlerin Rabbının da seni sevdiğini unutmaman gerekir. Ben bu kardeşimi Allah için seversem, sevmeye gayret edersem, bunun mükafatı alemlerin Rabbı da beni sevecek, günahlarımı bağışlayacak ve benim için çıkış yolu nasip edecektir. Yine değerli kardeşlerim, İbn-i Mesud radıyallahu anh, Kufe'de bir mescide giriyor. Adamın birisi, sahabenin sahabenin birisi geliyor, ona yaklaşmak istiyor fakat çok karabalık ona yaklaşamıyor sonraki gün çok erken gittim diyor bir baktım ki diyor İbni Mesud'u namaz kılar halde buldum biraz bekledim diyor ve ona yaklaştım yaklaşınca ben seni Allah için seviyorum dedim diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kim bir mümini severse sevdiğini Allah için söylesin diyor bu da diyor ki ben seni Allah için seviyorum diyor Kuşağımdan tutup kendine doğru çekti diyor. Allah için mi dedi? Evet Allah için. Tekrar Allah için mi? Evet Allah için. Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah için birbirlerini sevenlere mahşer günü, hiçbir gölgenin bulunmadığı, güneşin bir mızrak boyu tepesine indiği o gün, Rabbinin gölgesi altında gölgelenecekler. Diğer bir rivayette de Rabbinin arşının gölgesinde gölgelenecekler. Değerli kardeşlerim şu Allah için birbirini sevmenin tesirine etkisine bakın değerli kardeşlerim. Hangi amelle hangi ibadetle bu makam ve mevkiye ulaşabilir ki kişi? Allah için birbirini sevenlere Allah'ın sevgisi vacip oluyor. Allah mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o gün... Rabbinin gölgesi altında gölgeleniyor. Rabbinin arşının gölgesi altında gölgeleniliyorsun değerli kardeşlerim. Onun için ben onu seviyorum o beni sevmiyor bana ne? Değerli kardeşlerim böyle bir lüksümüz yok. Çünkü Allah'ın sevgisi, Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfireti söz konusu. Bundan dolayı böyle deme imkanımız yok. Sevgi de biliyorsunuz daha önce sohbetini yapmıştık. 27 tane başlıkla olur kuru kelimeyle seviyorum değil davet ettiğinde icabet etmesi kötülüğe düştüğünde nasihat etmesi başına hayır geldiğinde sevinmesi bela ve musibete uğradığında senin uzuvların hasta olduğu gibi gözün ağardığında diğer uzuvlar acı çektiği gibi senin de o müminin başına gelen şeyden acı çekmen. Ve davet ettiğinde icabet etmem. Bunun 27 tane başlığını zikretmiş sohbet halinde yapmıştık iki sohbet halinde. Onun için sevgi kelimesi de kuru bir sevgi değil. Selamda ona önce davranması, elini tuttuğunda tevessümle yüzüne bakması, evlatlarını... Kendi evlatları gibi görüp gözetip koruması bunlar hep müminin mümini sevmesinin alemetleri. Biz evimizde oturup evlatlarımıza kardeşlerimize anlatırız. Onların eksik kötülük kötü yönlerini anlatırız. Peki nasıl o evladın o kardeşini sevecek? Nasıl cemaat oluşacak? Ondan sonra o çocuk buluk çağına geldiğinde cemaatten nefret eder. Sebep babasından hep müminlerin kötülüğünü duydu. Ulan bu böyle hain, o bunu yapıyor, o böyle çıkışıyor, o bunu yaptı. Çocuk bunu duya duya, değerli kardeşlerim, cemaatten, müminlerden tisinmeye başlıyor. Çünkü babası yıllardır bunu söylüyor. Bakın bir araştırmaya göre, son 20 yıl öncesine kadar, Türkiye'de baba ve dede mesleğiyle övünülüyordu. Son 20-20 yıllık araştırmada, Çocuklar baba mesleğinden, dede mesleğinden kopuyor ve sevmiyorlar. Sebebi, baba işini hep kötüledi. Ulan şu işten de hayır gelmez. Bu kadar yoruyoruz, kazanmıyoruz. Çocuk da bu oluştu. Ve artık baba mesleğinden, yani gurur duymuyor, ona yönelmiyor. Aynı şekilde değerli kardeşlerim, biz çocuklarımıza kardeşlerimizin hayrını değil, iyiliğini değil, Rabbine olan kulluğunu değil de, Onların günahlarını, hatalarını anlatırsak çocuklarımız, evlatlarımız da ne yapar değerli kardeşlerim? O müminlerden ve o topluluklardan sakınır değerli kardeşlerim. İbn-i Mesud radiyallahu anh diyor ki Allah'a en sevimli amellerden birisi de vaktinde kılınan namaz, sonra anne babaya itaat, sonra Allah yolunda cihat. Değerli kardeşlerim, İslam dini her şeyi tertibe bir düzene koymuş. Allah'ın amel olarak en sevdiği amel peygamberine itaat. Allah'ın amel olarak en sevdiği amel müminin birbirini Allah için sevmesi. Allah'ın en sevdiği amel vaktinde kılınan amel. Ondan sonra ne? Ana babaya itaat. Ondan sonra ne? Allah yolunda cihat. Değerli kardeşlerim ben Allah yolunda cihada çıkacağım deyip anne babamı muhtaç ve bakımsız bırakamam. Tirmizi de gelen bir rivayette gencin birisi cihada katılmak üzere yola çıkınca Allah'ın Resulü senin annen baban var mıdır? Evet diyor. Peki onlar sana muhtaç mıdır? Evet. Dön onlara bak senin cihadın odur diyor. Anne babası herkisi yahut da her biri yanında yaşlanarak ölen kişi cenneti kazanamasa yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun diyor. Cennet annenin ayakları altındadır diyor. Ne zamanki diyor kız evlat eşine itaat eder annesine asi olursa kıyameti bekleyin diyor. Gökten başınıza taş yağmasını bekleyin diyor değerli kardeşlerim. Ayşe Rabbı Allah'ınsa şöyle buyuruyor: Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa sürekli olanıdır. Bakın hep birer başlık bunlar. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa sürekli olan. Değerli kardeşlerim, bir amelde, bir hayırda süreklilik Allah'ın hoşuna gider. Bir sayfa okuma sürekli oku. Bütün Kur'an'ı bir ayda okuyup bütün sene terk etme. Bir sayfa oku ama sürekli oku. Daha fazla oku ama sürekli oku. Allah katında amellerin en hayırlısı, Allah'a en sevimlisi az da olsa sürekli olandır diyor. İbn-i Mesud ve Muaz radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Allah'a en sevimli amel ölünceye kadar dilini Rabbinin zikriyle ıslak tutmandır. Allah'a en sevimli amellerden biri de dilini Rabbinin zikriyle ıslak tutmandır diyor. Ölünceye kadar Değerli kardeşlerim öfke anında, gazap anında, sıkıntı anında, hüzün anında, hastalık anında, mutluluk anında her halde dilini Rabbinin zikriyle ıslak tut diyor. Ve Allah'ın Resulü'nün duasını biliyorsunuz. Huşu duymayan kalpten Doymak bilmeyen nefisten Kabul olunmayan duadan Sana sığınırım Rabbim zikrin Şükrün ibadetin için Bana yardım et diyor Zikir bu kadar önemli değerli kardeşlerim Çünkü bu program Bu beden Ya Allah'ı zikredecek Ya da gazaplandığında lanet edecek Ya sevindiğinde asi olacak Ya Allah'a şükredecek Yani şükürle Zikirle iştigal etmeyince dil mutlaka bir söz çıkacak ondan. Ya lanet, ya küfür, ya hakaret ki trafikte hepimiz aşağı yukarı bunlarla karşılaşıyoruz. Onun için ölünceye kadar Allah'a en sevimli amellerden birisi de ölünceye kadar dilini Rabbinin zikriyle ıslak tutuyor. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh. Esad radıyallahu şöyle buyuruyor. Allah'a en sevimli amellerden birini size haber vereyim mi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Allah tövbeyi çok sever. Tövbe eden kulları da sever. O tövbe ki bütün sıkıntıları giderir, bütün karanlıkları aydınlatır. O tövbe ki Yunus aleyhisselamı balığın karnından çıkarır. İşte değerli kardeşlerim. Tövbe böyle bir şey Tövbeyi Allah çok sever Tövbe edenleri de Allah çok sever Onun için değerli kardeşlerim Altıncısı tövbe Bol bol tövbe edelim Otururken kalkarken yürürken Gözümüz harama takıldığında Elimiz harama gittiğinde İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki Hiçbir günah büyük sayılmaz Tövbe edildikçe Hiçbir günah da küçük sayılmaz Tövbe edilmedikçe onun için değerli kardeşlerim bu günah nedir ki küçüktür. Bazen büyük günah senin için hayra döner. Tövbe edersin, pişmanlık duyarsın. Küçük saydığın için tövbe etmesin de o senin için bir gazaba dönüşür. Onun için Allah tövbeyi çok sever. Tövbe ediniz. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam ben günde 70 kez tövbe ederim. Siz de tövbe ediniz diyor. Hakem bin Ümeyr radıyallahu ansa şöyle buyurmuştur. Allah'ın en sevdiği amel aç olan bir muhtacı yemek yedirmek veya onun bir borcunu ödemek yahut da onun bir sıkıntısını gidermek. Bu Allah'a o kadar hoş ve sevimli gelir ki Allah bu ameli de sever bu amelin sahibini de sever ve gökyüzünde meleklere nida eder. Ben şu kulumun amelini sevdim. Melekler de Rabbine nida ederler. Rabbimiz bu ses tanıdık bir ses. Rabbimiz bunu mahfiret et, bunu bağışla derler. Allah'a en sevimli amel, Allah'ın en sevdiği amel ve sahibi kimdi? Allah'ın sevdiği amel aç olan birini doyurmak, muhtaç olan birinin ihtiyacını gidermek, sıkıntıda olan birinin sıkıntısını gidermekte. Allah'a en sevimli amel ve sahibini de Allah çok sever. İbni Abbas haddiyallansa şöyle buyurmuştur. Farzları yerine getirdikten sonra Allah'ın en çok sevdiği amel bir Müslümanı sevindirmen, onun ihtiyacını gidermen, ona mühlet vermendir. Değerli kardeşlerim şu mühlet verme, İslam'da konulan bu başlığı ne kadar yaşıyoruz şu mühlet verme öyle bir şey ki sahibini cennete koyar Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki geçmiş ümmetlerden bir adam vardı bu çok fazla hayır üzerinde bulunmazdı fakat bir güzel bir meziyeti vardı. İnsanlara borç dağıtırdı, borç verirdi. Borcunu tahsil etmek için görevlilerini gönderirken şöyle derdi. Sakın alacaklıyı sıkıştırmayın. Teklif edin, ödeyemezse mühlet verin. Ve Allah da ona mahşer günü diyor, azaptan mühlet verdi. Ve onu bağışladı diyor. Yani acele etmedi onu azap etmek için ve onu bağışladı diyor. İşte bir mümine mühlet vermenin karşılığına bakın değerli kardeşlerim. Onun için sık boğaz olmayalım, tez canlı olmayalım, geniş omuzlu olalım değerli kardeşlerim. Müminin hali geniş omuzludur diyor. Olayları bir anda etkiyle, tepkiyle şey yapmaz Geniş omuzlu davranır ve mühlet verir. Borçlunuza mühlet veriniz ki Allah da sizi bağışlasın ve mahşer günü yardım olunasınız diyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ebu Cühey radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah katında amellerin en sevimlisi dilini muhafaza etmendir. Dil bütün uzuvlara hakimdir. İbni Abbas radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü biz dilimizden dolayı azap olunur muyuz? Başı toprak olasıca seni cehennem azabına sürükleyen şey nedir ki? Allah'a en sevimli gelen şeylerden birisi Diline hakim olmandır. Değerli kardeşlerim, akraba ilişkilerimizi, kardeşlik hukukumuzu, iş konusundaki istikrarımızı bozan hep dilimiz değil mi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah size bir dil, iki de dudak verdi diyor. Neden? Hiç düşündük mü şu dudakların yaratılış gayesini? Güzellik için sebep, evet bir sebep. Diliniz kötü söylerken dudaklarınızı kapatasınız diye diyor. Dudakların asıl yaratılış gayesi dil kötü söylerken dudakların kapanması içindir. Çünkü dil kişiyi yani sahibini ateşe sürükler. Kul cool diyor, sabah olup evden çıkınca diğer uzuvlar şöyle derler. Eydi! Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Bizi cehennem azabına sürükleme. Mahşer günü dil susacak azalar konuşacak dünyada da azalar susup dil konuşuyor onun için değerli kardeşlerim Allah'a en sevimli olan amel diline sahip olman Allah'ın Allah'ın en sevdiği kul diline sahip olandır yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki bacağınızın arasına iki dudağınızın arasındaki dile garanti veriniz ben de size cenneti garanti vereyim bakınız Cennetin garantisi değerli kardeşlerim. Usama radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a en sevimli gelen amellerden biri de ehli beyt hakkında hayır söylemek. Sahabe hakkında hayır söylemek. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki ehli beytimi buğzeden nifaktadır diyor. Her kimi ehli beytime kötü söylerse Nifak sarmıştır onu diyor. Sahabemi sevmek imandan onlara buğz etmekse küfürdendir diyor. Onun için Allah'a sevimli olan amellerden biri de Allah'ın seçerek çıkardığı ashaba okullara hayırla yad edip onlar hakkında kötü konuşmamak. Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki ashabımdan konuşurken dilinizi dişlerinizin arkasına çekiniz yani dilinize sahip olunuz çünkü onları sevmeniz imandan onlar hakkında kötü konuşmanızsa nifaktandır değerli kardeşlerim böyle bir hakkı kim verir ki bize Allah'u azze ve celle tövbe suresi 100. ayette ensardan muhacirdan, rıdvan günü sana beyat edenlere bunlara tabi olanların tümünden razıyım Şimdi Rabbim kitabında ben bunlardan razıyım diyecek biz de diyeceğiz ki Allah'ım sen yanlış razı oldun onların şu şu kötülüğü var haşa. İşte bu nifaktır küfürdür. Sahabe hakkında herhangi bir şey duysak bilmesek bile ancak hayırla edelim. Çünkü Allah bu ameli çok sever. Enes radiyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ehli, ehli beytimin içerisinden bana en sevimli olansa Hasan ile Hüseyin'dir. Allah'a onları sevmekse Allah'a çok sevimli gelir diyor. Kulların onları sevmesi ise Allah'a çok sevimli gelir diyor. Bundan dolayı değerli kardeşlerim sahabe özellikle ehli beyt. Müslim'in yedinci cildinde gelen bir hadiste, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesine gelerek sahabeler yaşlanmış Zeyd radıyallahu anh Ey Zeyd bize Allah'ın Resulundan hadis naklet Diyor ki ben çok hadis biliyordum Çok hadis ezberledim Yaşlılığımdan dolayı unutmaya başladım Fakat bir hadis vardır ki asla unutmadım Size bunu emrederim diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ehli beytim ashabım hakkında Allah'tan korkunuz. Zira sizden biriniz Uhud dağı kadar altın sadaka etseniz benim ashabımın yarım hurma tanesine ulaşamazsınız diyor. Onlar yarım hurma sadaka etseler biz Uhud dağı kadar altın sadaka etsek onların ecrine Ulaşamayız değerli kardeşlerim çünkü onlar o kadar faziletli insanlar. İnsanların en çok Enes Radiyallahan insanlardan en çok sevdiğim Ayşe'dir. Erkeklerden en çok sevdiğimse Ayşe'nin babasıdır. İbn Abbas diyor ki Allah'ın Resulü buyurdu ki her kim onları severse Allah ben onu severim. Her kim de onlara buğz ederse bilsin ki Allah'ın rahmetinden uzaktır diyor neden Allah'ın Resulü neden söylüyor şöyle bir düşünelim ben kadınlardan Ayşe'yi erkeklerden Ayşe'nin babası Ebu Bekir'i severim onlar bana sevdirildi benim sevdiğimi sevin bırakın Ayşe ile Ebu Bekir'i Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam şu kabak ne güzel yiyecektir diyor sahabe ben diyor bunu sevmem ne oluyor diyor Allah'ın Resulü'nün sevdiğini sen sevmesin diyor. Ne oluyor sana ey adam? Bakınız bir kabak için bile uyarıyor. Ya Ebu Bekir ve Ayşe'yi sevmek? Ben onları severim onlar bana sevdirildi diyor. Ebu Ümeme radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a en çok sevimli amel cihattır. Cihadın en sevimli hissi ise zulüm karşısında hakkı söylemektir. Değerli kardeşlerim hakkı haykırmak neymiş cihatmış cihadın bir cüzüymüş yani sizin hakkı söylemeniz diyor ne ecelinizi yakınlaştırır ne ömrünüzü kısaltır. Değerli kardeşlerim bazen bizim bir hakkı söylememizle birçok fitne aydınlatılacak büyük bir karmaşa ortaya çıkar, temizlenecek bazen bir şeylerden çekinerek hakkı söylemeyiz. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a soruyorlar. Allah için konuşanda mı hayır vardır? Allah için susanda mı hayır vardır? Allah için konuşanda hayır vardır. Çünkü bunlar hakkı ayakta tutarlar diyor. Hepimiz Allah için susarsak, hak ayakta nasıl tutulacak değerli kardeşlerim? Allah bizi yeryüzünden izale eder, yeni topluluklar indirir. Bunun için Allah için, Hakkı söylemek Hakkı haykırmak Hakkı ayakta tutmak da Allah'a en sevimli gelen amellerdendir Değerli kardeşlerim Mesul radiyallahu anh şöyle buyurmuştur Benim en çok sevdiğim söz Doğru olan sözdür Allah doğru sözden hoşlanır Doğru sözün sahibini sever Her kimde yalan söylerse Allah ona buz eder Ve onu yalancılardan yazar ve onu gökyüzünde nida eder şu kulum yalancılardandır onu yalancılar defterine yazın kul artık istese de doğru söyleyemez bir kere paçayı yalana kaptırdı mı değerli kardeşlerim Allah onu buğz etti mi yalancılar defterine yazdı mı onun için değerli kardeşlerim şaka dahi olsa yalan söylemeyiniz ''Bir müminin izzetine, iffetine dil uzatmayınız. Ana babanıza asi olmayınız. Anne babanızı iterek dostlarınıza koşmayınız. Onlar sizi ihtiyaç halinde yanlarında bekler.'' diyor. Bundan dolayı değerli kardeşlerim şaka dahi olsa yalana alışmayacağız. Yalan söylemeyeceğiz. İnsanları güldürmek için dahi olsa yalan söylemeyeceğiz değerli kardeşlerim. İslam'da şakanın ölçüsü vardır, şakalaşma vardır. Yalan ile şaka birbirinden ayrı şeylerdir. Adamın birisi geliyor ey Allah Resulü diyor. Bana diyor bir deve ver. Bakın şaka örneklerine bakın. Bir deve ver de şu şu işlerimi göreyim. Allah Resulü sahabesine diyor ki gidin şu adama bir deve yavrusu verin. Adam diyor ey Allah Resulü ben deve yavrusunu ne yapayım bende de bir deve yavrusu var. Allah Resulü diyor ki ey adam sana vereceğim deve de bir başka devenin yavrusu değil midir onu vereceğim sana diye. Bak şaka ölçüsü bu. Bir başka kadın geliyor ey Allah Resulü diyor dua et de cennete gideyim diyor. Allah Resulü buyuruyor ki yaşlılar cennete gidemez diyor. Kadın hüngür hüngür ağlamaya başlıyor o şakayı anlayamıyor. Ey kadın diyor 32 yaşında cennete gideceksin yaşlı değil diyor. Bakın şakayla yalanı iyi ayırt etmeliyiz. Allah'ın Resulü'nün bu tür şakaları vardır ama asla yalan söylememeli müminler. İbni Amr radıyallahu ansa şöyle buyurmuştur. Allah'ın en çok sevdiği oruç Davut'un orucudur. Davut'un orucu haftada iki gündür. Allah'ın en çok sevdiği namaz Davut'un namazıdır. Davut'un namazı gecenin üçte ikisi geçince... Davut kalkıp Rabbine secde eder, ruki eder, kıyam ederdi. Allah'ın en çok sevdiği oruç Davut'un orucu haftada iki gün pazartesi ve perşembe orucu. Allah'a yeryüzünde o günkü kadar sevimli bir şey gelmez değerli kardeşlerim. Onun için nefsimizi nafile oruçlara alıştıralım. Bakın İbne Amr radiyallahu anh Allah'a en çok sevimli gelen oruç Davut'un orucu. Allah sever diyor. Allah bu orucun sahibini de sever. Bundan dolayı pazartesi ve perşembe nafile oruç tutmaya gayret edelim. Ve gecenin üçte ikisi geçince kalkıp Davut gece namazı kılardı diyor. Allah'a sevimli gelen farz namazlardan sonra da bu namazdı diyor. Yine bu hadis Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai'de. Cabir radıyallahu şöyle buyurmuştur. Allah'a en sevimli olan yemek... Başında çok fakirlerin bulunduğu yemektir. Allah'ı Allah en çok gazaplandıran yemek, başında zenginlerin toplandığı yemektir. Değerli kardeşlerim, alışkanlık olmuş, alışmışız. Şu kardeş, şu kardeş. Ya fakiri var, miskini var, olanı var, olmayanı var. Neden karma yapmıyoruz? İzzet ve ikramda bulunacak kardeşlerimiz, Allah'ın en çok sevdiği sofrayı merak ediyorsa... Allah'ın en çok sevdiği, Allah'a en sevimli gelen sofra çokça fakirlerin toplandığı sofradır diyor. Zengin zaten iyi, kötüyü zaten var. Bu da olmaz, bunu da davet etme anlamında değil. Sade zengin sen zenginleri davet etmen kınanan bir davet şekli değilse hepsini davet et. Allah bunlardan hoşnut olur. Cabir ise şöyle diyor. 28 tane sahabe değerli kardeşlerim Allah'a en sevimli olan yemek başında çok kişinin oturduğu fakirlerin miskinlerin çocukların bulunduğu yemektir diyor. Demek ki çocuklarımızı da alıştıracağız çocuklarımızı camilerimize toplantılarımıza meclislerimize yemeklerimize alıştıracağız çocuğu camiden kovarsak nereye alışır çocuk bu meclisi sevmese başka meclisi sever. Ondan dolayı bu tür meclislere alıştıracağız. Samur bin Cübey radıyallahu ansa şöyle buyurmuştur. Allah'ın en çok sevdiği söz 4 cümledir. Allah yeryüzünde bu sözleri çok sever. Subhanallah. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Elhamdülillah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu söz Allah'a çok sevimli bu sözün sahibi bu sözün dili Allah'a çok sevimli gelir diyor Samur radıyallahu an. Hasan-ı Basır radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Allah'ın en sevdiği kimse adaleti ayakta tutan, adaletle hükmeden, ailenin içerisinde kendisine adaletli ismi konulan kimsedir diyor. Değerli kardeşlerim ailemizde adaletli miyiz? Kardeşlerimizin içinde adil miyiz? Akrabalarımızın içinde adaletli miyiz? Biz adaletliyiz demekle olmuyor. Onlar bizim adaletimizden emin mi? Komşunun komşunun elinden emin olması ne demekti? Komşu diyor uzun bir sefere çıktığında bakın anlayalım adalet ve eminlik ne? Komşu uzun bir sefere çıktığında malını, mülkünü, evini, evini iffetini namusunu ona bırakıp güven içinde gidip dönebileceği bir kimse ben sana karşı çok adaletliyim benim dememle olmuyor komşum benim elimden dilimden iffetimden namusumdan emin mi sefere çıktığında malını mülkünü eşini bıraktığında bu komşum buradadır Allah'ın izniyle zarar gelmez diye kanaat gösteriyor mu işte o zaman adaletli adalet sahibisin. Ben çocuklarıma karşı çok adilim. Çocukların senin adaletli olduğunu ikrar ediyor mu? Allah'ın Resulü Aleyhisselatu vesselamın zamanında sahabenin birisi çocuğunun birini dizine oturtturuyor. Diğeri geldiğinde iti hafif. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ben adaletle emrolundum diyor ey adam çocukların arasında adaletli davran onu seviyorsan onu da sev dininden dönmüş olan müstesna Allah'a ne kadar yakınsa o kadar seversin müstesna malını adil böyle aralarında adaletli ol işte adi adalet budur değilse ben adaletim demeyle adalet olmuyor Allah'a en çok sevimli olan şey adaletli bir aile yöneticisi ailemiz bizim adaletimizden eminse biliniz ki bu davranışımız ve biz Allah'a sevimli geliyoruz evet İbni Abbas radıyallahu şöyle buyuruyor sizin Allah'a en sevimliniz az yemek yiyip bağırsaklarının dokuzda birini dolduran az gülen az konuşan yahut da konuştuğunda hak konuşan kişidir Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya hak konuşun ya susunuz. Yine ayeti kerimede Arap suresinde Allah hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyler konuşmanız haram edildi diyor. Bundan dolayı değerli kardeşlerim Allah'a sevimli olan konuşma Allah'a sevimli olan yeme içme ölçüleri belli. Az yemek, gereksiz gülmemek ve az konuşmak. Bunlar Allah'a sevimli olan davranışlardır. Ancak hakkı konuşmanız müstesna. Yani az konuşma derken hak konuşman, iyiliği emredip kötülükten sakındırmanı değil gereksiz başıboş konuşmalara kastediyor. Yine Tirmizi'de de gelen bir rivayette Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam yatsı namazından sonra ya hak konuşurdu ya susardı diyor. Yatardı diyor. Çünkü bunu yatınca sabah namazı tehlikeye gitmez. Ama ikilere lere kadar oturursak Gelmişten geçmişten konu komşudan akrabalardan konuşursak ikide yatarsak sabah namazımızda tehlikeye gider. Onun için Allah'a en sevimli amellerden birisi az yemek. Yine bir rivayette kafir dokuz bağırsağını doldurur mümin tek bağırsağını doldurur. Az yiyiniz az gülünüz zira çok gülmek yüzün nurunu alır diyor. Evet Ömer radiyallahu şöyle buyuruyor. Allah'a en sevimli evinizin içindeki ikram gören bir yetimin bulundurmaktır. Allah'a en sevimli olan amellerden biri de evinizin içinde ikram gören itilen kakılan değil bir yetimin bulundurulması da Allah'a en sevimlidir diyor değerli kardeşlerim. Bunlar Allah'u Azza ve celle'ye 24 tane bu cüz 24 tane sahabenin bu tespitleri Allah'a en sevimli olan ameller bunlar. Ve Allah bu amellerin sahiplerini sever. Allah'ın gazaplanıp buğz ettiği bela ve musibet verdiği cüzlerse bu da ayrı bir konu ama yani uzun bir konu başlıklarını zikredeyim inşallah. Ümmetimden öyle kimseler gelecektir ki bunlar zinayı içkiyi, ipeyi çalgıyı ve kadın oynatmayı helal sayacaktır. İşte böyle yapıldığında Allah'ın gazabının yeryüzüne inmesine hazır olunuz. Sahi Bukhari. Bakınız Allah bu amellerden de bunun sahiplerinden de razı olmaz. Ne yaparmış bu amel? Allah'ı gazaplandırırmış. İçkiden, erkeklere ipekten, kumardan, zinadan, çalgı müzik teganniden ve kadın oynatmaktan. Allah Gazap eder. İşte bunlar yaygınlaştığında gökyüzünden Allah'ın gazabı ineceğine hazır olun diyor. Ümmetimden bazı kimseler gelecektir ki şüphesiz ki içkinin adını değiştirerek içecekler. Başlarının üzerinde çalgı aletleri bulunacak. Şarkıcı kadınlar oynayacak. Onlar da seyretecektir. İşte bunlar ancak yere batırılma ile cezalandırılırlar. Değerli kardeşlerim, hayırı fazlaca geçerse bu davranışlar, değerli kardeşlerim, o zaman Allah göstermesin belayı bekleyelim. Şimdi arabamızda, evimizde, televizyonumuzda neler çalıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz? Nelere dikkat etmiyoruz? Hepimiz kendimize bunu soralım. Benim benim ümmetimden büyük bir yer göçü olacaktır. Ta gökyüzünden taş yağacaktır. Ey Allah Resulu, bunlar ne zaman olacaktır? Çalgılar yaygınlaşınca, içki çoğalınca ve dansöz kadınlar oynatılınca ve bunların ismi değiştirilip yaygınlaşınca diyor. Yer göçükleri gökyüzünden taş yağması mülk süresinde 16 ve 17'de de Rabbimiz demiyor mu Gökyüzünüz, gökyüzünden başınıza taş yağmayacağından emin mi oldunuz ve nice kavimler değerli kardeşlerim gökyüzünden taş yağarak helak olmuşlardır kimisi için kızgın taşlar kimisi için de helak edici büyük taşlar bunun içinde değerli kardeşlerim Allah'ın gazaplandığı sevmediği şeylerde bunlarmış ve Yine İbn-i rahimullah Allah'ın gazaplandığı şu 13 şey. Bundan sakınınız bundan sakınınız diyor. Savaş ganimeti bir devlet abidesidir. Buna göz dikmeyiniz. Emanet yağmalamayınız ve onu ziyan etmeyiniz. Emaneti yağmalamayınız ve ziyan etmeyiniz. Zekat malını zarar saymayınız. İlmi dünyalık için talep etmeyiniz. Camilerde sesli gürültü ha, gürültülü hareket etmeyiniz. Topluluğu topluluğa izzet ve ikramda bulununuz, onları yermeyiniz. Şarkı ve çalgı aletlerinden sakınınız. İçki kötülüklerin anasıdır. Bunun kuşattığı topluluklar iflah etmez Allah bu günahları gazap eder bunun sahibinden de nefret eder sakın Allah'ı gazaplandırmayınız evet bunu İbni Kayyım şeytanın tuzaklarında böyle getiriyor bu Ebu Davut'ta Tirmizi'de hasen olarak geliyor bazı kanallarına zayıf olarak geliyor ama Tirmizi'de ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de hasen olarak geliyor değerli kardeşlerim Ümmetimden bir topluluk akşam olunca yirler ve içerler eğlenirler. Sabah olduğunda huylarının tiplerinin değiştiğini görürsün. Ümmetimden bir kısmı maymunlara bir kısmı da domuzlara çevrilir diyor. Yirler, içerler, her türlü günah işlerler az önce saydığı o günahlardan. Sabah kalkallar e, alimlerden bir kısmı huy olarak bir kısmı da hem huy hem de tip olarak ve maymunlara ve domuzlara benzerler. Diyor ki bizden önceki kavimlerde biliyorsunuz bir kavmin maymunlara döndüğü, bir kavmin domuzlara döndüğü, bizim bu Tusinami'de de bizim bu ümmette bazı resimler gösterdi arkadaşlar. İnanın ki insan olarak tanıyamazsınız. Ne olduğuna karar veremezsiniz. Burnu bir domuz burnu gibi olmuş. Allah göstermesin. İçkinin, çalgı, müzik, teganninin, ve şarkıcı, türkücü kadınlarının yaygınlaşmasıyla da toplumda böyle bir bela ve musibetler zuhur eder değerli kardeşlerim. Onun için aracımızda, iş yerimizde, evlerimizde çaldığımız, konuştuğumuz, söylediğimiz şeylere dikkat edelim. Lokman suresi 6. ayetin tefsirinde de bu ayetin zaten çalgı, müzik ve tegani için indiğini de İbn Abbas radıyallahu an söylüyor. Bu konuda çok uzun fazla uzatıp, Yormayalım sizi de. Allahu Azze ve Celle bizlere seveceği, razı olacağı amelleri nasip etsin ve bizlerden razı olsun. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri göz açıp kapatıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah hepimizden razı olsun.